geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ortaya çıkan enerji krizinden etkilenen ve kış ayları öncesi özellikle yakıt tüketiminde tasarruf önlemleri almak için harekete geçen Fransa Eyfel Kulesi'nin ardından bu sefer de Louvre Müzesi ve Versailles Şatosu'nda da elektrik kesintilerine gitme kararı aldı. Kültür Bakanı Rima Abdulmalak, Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nin ardından yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen Louvre Müzesi ve Versailles Şatosu'nda ülke genelinde başlatılan enerji tasarrufu kampanyasında vatandaşları duyarlı kılmak adına elektrikle aydınlatma süresinin kısaltıldığını duyurdu. Buna göre Louvre Müzesi önündeki piramidi aydınlatan ışıklar gece saat 1 yerine akşam 23'te söndürülecek. Yine Versailles Şatosu'nun ışıkları akşam 23 yerine 22'de kapatılacak. Kültür Bakanı dedi ki kamuoyunu duyarlı kılmak için semboller önemli. Tabii yani 2 saat 1 saat önce kapatmışsın çok büyük etkisi yok belki ama bunun sembolik bir anlamı var. Bakan Malak kültürel etkinliklerin yapıldığı sinema, tiyatro ve konser salonlarında da bu tür önlemlerin alınması çağrısında bulundu. Yeni yayınlanan resmi verilere göre Avrupa Birliği'nin bazı bölgelerinde rekor kıran sıcak hava dalgası nedeniyle Temmuz ayında normalden %16 daha fazla ölüm yaşandı. Güney Avrupa'daki aşırı sıcaklık İspanya, Fransa ve Portekiz'deki Orman yangınlarına yol açtı ve Avrupa'da binlerce ısıya bağlı ölüme yol açarak aşırı hava olaylarının artan sıcaklığı ve yoğunluğuyla ilgili olan endişeleri arttırdı. Avrupa Birliği ofisi Eurostat Temmuz ayında 2016-2019 için aylık ortalamalara kıyaslandığında dehşet verici bir rakam 53 binden fazla insanın öldüğünü duyurdu. Aşırı mortalite, bu bir kriz sırasında olabilecek tüm nedenlerden kaynaklanan ve normal koşullarda gözlemleyemeyecek olanın üzerindeki ölüm sayısı olarak tanımlanıyor. Yani normalden sıcaklar yüzünden 53 bin kişi ölmüş bu yaz Avrupa'da dehşet verici. Dünyanın en kalabalık 5. ülkesi olan Pakistan'a 30 yıllık ortalamalarının üzerinde de yağış düşmesinin ardından Hazirandan bu yana ciddi sel felaketleri gerçekleşti. Bir yerde sıcaklık, bir yerde sel. Bu yaz istikrarsız muson yağmurları ülkeyi kuzeyden güneye büyük hasara uğrattı. Ülkenin en güneyindeki eyalet Sint'te son birkaç hafta içinde aynı dönemin 30 yıllık ortalamasından %464 daha fazla yağış oldu. Uluslararası alanda yardım çağrılarının yükseldiği ülkede iklim krizi kaynaklı aşırı hava olayları ve seller 1500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Felaketin ne kadar hayvanın ölümüne neden olduysa hiç bilinmiyor. 33 milyon kişinin hayatını etkileyen seller esnasında... Yollar, tren rayları, tarım alanları ve yaşam alanları tahrip oldu. Aynı zamanda Pakistan'ın buzulları daha önce hiç görülmemiş bir oranda eridi. İklim krizinin bu iki sonucu birleşti, ülkeyi kasıp kavuran sel neden oldu. Hükümet yetkilileri sellerin ülke ekonomisine etkisinin 40 milyar dolar olduğunu belirtiyor. En çok etkilenen endüstrilerden bir tanesi ise Pakistan ekonomisinin yaklaşık %25'ini oluşturan tarım. Yetkililer ülke çapında yaklaşık 800 bin çiftlik hayvanının hayatını kaybettiğini bildirdi. BBC'nin aktardığına göre Pakistan'ın eski Birleşmiş Milletler ve İngiltere Büyükelçisi Maleha Lodi bu iklim felaketinin zamanlaması daha kötü olamazdı. Pakistan ekonomisi ciddi bir borç krizi ve hızla yükselen enflasyonla karşı karşıya dedi. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Raymond ülkedeki soğan, pirinç ve mısır hasadının %70'inin tamamen tahrip olduğunu söyledi. Carbon Tracker ve Global Energy Monitor yani küresel fosil yakıtlar veri tabanı hayata geçti ve az önce bahsettiğimiz felaketlerin de nedenini esasında ortaya koyuyor. Veri tabanına göre dünya fosil yakıt rezervlerinin üretilmesi ve yakılması 3,5 trilyon tonun üzerinde sera gazı emisyonuna yol açacak. Bu da 1,5 derece hedefi içine alan karbon bütçesinin 7 katından fazla ve sanayi devriminden bu yana üretilen Tüm emisyonlardan da daha fazla. Bugüne kadar iklim değişikliğinde mücadele çabaları petrol, gaz ve kömür talebini ve tüketimini azaltmaya odaklandı. Ancak arz göz ardı edildi. Örneğin Paris anlaşması bu yakıtların küresel sera gazı emisyonlarının %75'inden fazlasını oluşturmasına rağmen fosil yakıt üretiminden hiç bahsetmiyor. UNEP üretim açığı yani production gap raporları kalan karbon bütçesiyle ilgili olarak büyük ölçekte bir fosil yakıt fazlası Olduğu gerçeğini ortaya koyarken Uluslararası Enerji Ajansı ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak istiyorsak yeni sahaların artık geliştirilemeyeceğini ve bazı mevcut sahaların sahalarında erkenden emekli olacağını gösterdi. Diğer göstergelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her birinin diğer tüm ülkelerin hepsi derhal üretimi durdursa bile tüm küresel karbon bütçesini aşacak kadar fosil yakıt rezervine sahip olduğunu da gösteriyor. Veri tabanının kapsamındaki 50 bin saha arasında en güçlü emisyon kaynağı her yıl yaklaşık 525 milyon ton karbon emisyonu üreten Suudi Arabistan'daki Gawar petrol sahası. Çok net Mevcut petrol rezervlerini yakarsak ortalama sıcaklık 6 santigrat derece artacak. Bu da gezegende insan varlığının sonu demek. Onun için petrol artık yer altında kalmak zorunda bunu biliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek dileğiyle.